Genç Havan, hazırlayan ve sunan Olcay Meşe. Genç Havan'dan merhabalar hepinize. Yavaş yavaş yazı hissettiğimiz şu günlerde yine Radyo Havan'da sizlerle birlikte olmanın sevinciyle başlıyorum programı. Geride bıraktığımız 14 Mayıs Eczacılık Bayramı, bu hafta içerisinde yer alan paneller, yürüyüşler, şenlikler, son zamanlarda gündeme hızla düşen altın çilek e, furyası olayı. Bunun dışında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yürüyüşle beraber kattığı büyük tepkisi gibi yoğun bir hafta geçirdik. Bu geçirdiğimiz yoğun haftada kimi zaman eğlendik, kimi zaman yorulduk afiş hazırlarken, pankart hazırlayıp taşırken bunların ayrıntısına geçmeden önce bir müzik arası verip daha sonra ayrıntılı bir şekilde konuşalım hep beraber. Ölüm denizin kıyısında anacım Ölüm denizin kıyısında anacım Ölüm gölün yüzünde, ölüm yerin dibinde Ölüm soluk alışımda, ölüm başucum. Oh Sevgi gözümün kökünde yavruca. Sevgi gözümün kökünde yavruca. Sevgi kuşun kanat. ...göyün yüzünde, sevgi yerin dibinde, sevgi başucunda. Sevgi kuşun kanadında, sevgi ne göyün yüzünde, sevgi yerin dibinde, sevgi başucunda. 14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinliklerine bir bakalım önce... Bizim için adeta bir gelenek halini alan 14 Mayıs yürüyüşümüzü bu sene de gerçekleştirdik. Tabi öğrencilerin vazgeçilmezi oldu artık bu yürüyüşlerimiz. Benim ilk katıldığım sene yanlış hatırlamıyorsam 2007 senesiydi. Oradan bu tarafa eczacılık yürüyüşünü hem bir e, festival havasında yani bir bayram sonuçta 14 Mayıs eczacıların bayramıdır. Bir festival havasında aynı zamanda tabii her şey güllük gülistanlık olsa ve sadece festival havasında gerçekleştirsek ki ne mutlu bize isteğimiz budur. Ne yazık ki son zamanlarda yine yaklaşık 6 yıldır bu sağlıklı dönüşüm politikasıyla beraber ilaç, ilaç eczacılık alanındaki gelişmelere ne yazık ki tepkisiz kalamıyoruz. O yüzden 14 Mayıs bizim için bir fırsat. Orada dile getirmek isteklerimizi, sorunlarımızı dile getirmek için bir fırsattı. Ve bunu da 4-5 senedir güzel bir şekilde yürütüyoruz. Biz öğrenciler olarak katıldık dedim. Gençlik Komisyonu olarak bizim de artık geleneksel bir hal taşıyarak geldiğimiz, o alana geldiğimiz bir gün aslında. Fakat bu sene biraz daha farklı oldu. Hem kitlesel katım, katılımımız e, iyiydi hem de orada alana taşıdığımız sorunlarımız, dövizlerimiz, pankartlarımız. Bunun farkı, geçen seneden ve daha önceki yıllardan farkı ilk defa bu sene... Eczacının gündeminden ziyade öğrencinin şu anda mevcut durumla ilgili sıkıntılarını taşıdık. Yani evet eczacılık alanında yaşanan gelişmeler öncelikle bizim geleceğimizi etkileyen gelişmeler. Bizim ileride yapacağımız mesleğin daraltılmasıyla ilgili olan endişeler, endişelerimizi sürekli dile getiriyoruz zaten. Fakat 14 Mayıs alanında eğer sadece eczacılara yönelik bir bayram değil öğrenciler de bunu kutluyorsa şöyle bir şey yapalım dedik. Biz oraya kendi sorunlarımızı taşıyalım ki son dönemlerde tabii biraz e, İstanbul Üniversitesi içerisinde bir takım tepkiler ortaya çıktı. Bu da mutlak sistem adı verilen bir sınav sisteminin getirilmesi daha doğrusu sınav sistemin değerlendirilmesi şeklinde. E, yani olayı tam hakim değilim, tam bilmiyorum ama arkadaşların bahsettiği kadarıyla yani bir takım Haksızlıklar söz konusu, yani özellikle de kalmak isteyen, akademi yapmak isteyen arkadaşlarımız için gayet zor bir süreç, daha doğrusu haksız bir uygulama dedim. Haksızlığı farklı fakültelerde daha makul koşullar varken, eczacılık fakültesinde bu biraz daha zorlandırılmış şekilde zaten akademide kalma sıkıntımız da mevcut yani akademide öğrenci kalmıyor. Yüksek lisanslarda işte doktoralarda bir takım eczacılarımız da vazgeçiyor zorlu süreçten. Böyle bir durumdayken onu elimizde tutmak yerine öğrencileri daha fazla kaçırmak tabii ki sıkıntılı. O yüzden mutlak sisteme karşı hep beraber yürüdük orada. Bu bizim için bir fırsat oldu. Mutlak sistem tabii eniyle boyutuyla her şekilde konuşulabilecek bir sistemdir ama İstanbul Üniversitesi'nde benim geçirdiğim 5 sene içerisinde hiçbir zaman bu kadar kitlesel bir tepki olmamıştı. Ya bu yönetime ona buna değil mutlak sisteme verilen bir tepkiydi. Yani biz buraya bağlı sistemle geldik. Bu fakülteyi kazanırken biz bunları bu şekilde biliyorduk kaldı ki dönem ortasında yeni bir sisteme geçiş ne kadar sağlıklı ne kadar doğru diye arkadaşlarımız haklı olarak bu tepkilerini yansıttılar. Biz de bu alanda onlara destek vermek istedik. Gerek hukuki süreçte olsun gerek farklı yönlerde. Ve yürüyüşümüzde özellikle İstanbul Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımız için bu vurgu bu şekildeydi. Bu temaya vurgu yaptık daha fazla. Çok ilginç ki şöyle bir durum da gerçekleşti... Ee, biz bu yürüyüşe hazırlanırken iki hafta yaklaşık bir buçuk iki hafta önce arkadaşlarımıza toplandık. Bizim için önemli çünkü hep beraber eczacısıyla öğrencisiyle herhangi bir konu üzerine değil o bayramı hep beraber kutlama üzerine toplandığımız bir alandır o alan. İster Taksim tünelden Taksim olsun ister başka yerde olsun ister bir salonda olsun bu bizim alanımız bu bizim bayramımız diyerekten. Önem kazanmıştı. Bunun duyurusunu yapmak için iki hafta önce bir araya geldiğimizde ne yapabiliriz, nasıl davranabiliriz tartıştığımızda çoğu fakültede hiçbir sıkıntımız yok afiş asmada, bildiri dağıtmada. Hocalarla konuşup sınıflara girmede, bilgilendirme yapmada hiçbir sıkıntı yaşamazken sadece bir fakültemizde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Onun için de çok ilginç bir fikir geldi arkadaşların aklına. Dediler tişörtler giyelim okullarda. Bir hafta boyunca o tişörtlerle gezelim. Üzerine değişik şeyler yazılabilir tabii. Yani neden yürüyüşe gittiğimizi anlatabilecek bir yazı slogan bulacağız dedik. Ve... Hemen hazırlıklara başladık. Çok güzel bir tişört tasarımı yaptık. Burada Erkan Beyaz'a çok çok teşekkürlerimizi sunmamız gerekiyor. Çünkü o bütün öğrencilerin en yoğun, en telaşlı olduğu dönemde hep yanımızda olmuştur. Ve bizim düşünemediğimiz fikirleri, düşünemediğimiz tasarımları yapmıştır. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan ona. Böyle bir dönemde dediğim gibi... Güzel bir tişört, iş işten geçmeden diye bir sloganla öğrencileri Taksim'de yürüyüşe davet eden tişörtlerimizi hazırladık. Üniversitelere farklı argümanlarla beraber gönderdik. İşte el ilanı olsun, stikerler olsun. Bu şekilde gezmelerini ve öğrencileri, yani tabii afişler de önemlidir bizim için ama bir farklılıktı. O farklılıkla istemediğimiz kadar talep geldi. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Çünkü daha öncesinde de buna benzer şeyler yapmıştık. Ama inanılmaz ilgi gördü. Bütün üniversitelerimizde yeni yüzyıldan Yeditepe'ye, Marmara'dan İstanbul'a çok fazla ilgi gördü. Ve tekrardan yaptırmak zorunda kaldık alana gidip giymeleri için arkadaşlarımızın. Böyle bir farklılık oldu bu sene. Tabi yine aynı şekilde mutlak sisteme karşı da öğrencilerin bir arada olmasını sağlayacak yine tişörtlerimiz vardı. Miting çağrı daha doğrusu özür dilerim yürüyüş festival olarak adlandırdık biz bu eylemimizi. Bu festivale yürüyüşümüze öğrencileri bu şekilde çağırmış olduk ve çok güzel görüntüler çıktı ortaya. Sayımız belki geçen seneye nazaran azdı yani eczacı öğrenci toplamı olarak düşünürsek. Tabi cumartesi günü eczaneler açık, eczacılarımızdan istenen katılımı e, göremedik. Fakat öğrenciler olarak dediğim gibi bu yürüyüşlere en kitlesel katılımımızı yaklaşık 250-300 arasındaki sayımızla gerçekleştirdik. Önemli olan elbette katılım sayısıdır fakat bir diğer önemli olan unsursa bizim de artık geleneksel hale gelen görsellerimiz. İlk katıldığımız senelerde bir zincir görseliyle ortaya çıkmıştı bu fikrimiz. İşte zincirlerle kendimizi daha doğrusu karton zincirlerle zincir eczanelere karşı tepkimizi ortaya koyan bir görsel düzenlemiştik. Ve her yürüyüşte her eylemde basının da çok fazla ilgi duyduğu. Bir takım görselliklere yer veriyorduk. Bunda da öyle oldu. Yut gitsin dediğimiz son zamanlarda bu ilaçta reklamla bu ismi verdiğimiz özellikle yut gitsin kutuların içerisine girerek ve o kutuları süsleyerek bir takım şeylerle donatarak elimize de bon, bonibonlar e, ilaç e, draje şeklinde olduğu için ilaca daha çok benzer ve sunumu daha kolay olan İnsanların daha fazla renkli olduğu için ilgi duyduğu şeyleri cam fanuslarımıza koyduk ve halka ilacın reklamını yapmaya başladık. Tabii önce ne olduğunu anlayamadılar. Bunda özellikle basından çok fazla geldi bu soru ne yapmaya çalışıyorsunuz şeklinde. Orada yaptığımız şey ilaç kutuların içine girerek eğer ilaçta ister reçeteye tabi olsun ister olmasın. Çünkü reklamı yapılacak olan herhangi bir ürün değildir. içerisinde etken madde ihtiva eden veya vücuda fizyolojik, psikolojik herhangi bir etkisi olan ürünlerden bahsediyoruz biz. Yanlış kullanıldığı takdirde gerişi, geri dönüşü olmayan ürünlerden ki ilaçlardan ee, dediğim gibi reçeteye tabi olsun olmasın bir ilacın reklamı yapılamazdı orada bizim verdiğimiz e, mesaj. Yapılırsa ne olurdu yaptığımız görselde buydu. Yapılırsa ne olur insanlarımız... E, Türkiye'de yaşayan halklar daha çok ilaç kullanmaya e, müsait oldukları için, sevdiği için bu ilaçla tedavi yöntemini doktora, hekime danışmadan gayet rahat da tüketebiliyor aslında. Yani eczacıya danışmak yerine komşuya, işte aktara danışmak çok daha rahat geliyor. Ona biraz daha meşru kılıyor galiba şimdi eczacıya gitse, doktora gitse. Belki kullanmasını önermeyecek. O yüzden zaten ilacı seven bir topluma bir de bunun reklamını yaparsan bonibonlar, jelibonlar, şekerler gibi tüketilecektir bu ilaçlar. Ne olacaktır? Tabii geri dönüşü olmayan, çok e, vücutta harabiyet yaratan şeyler göreceğiz. Bu bizim bir sağlıkçı olarak, halk danışmanı olarak, ilaç danışmanı olarak isteyebileceğimiz e, en imkansız şeydir. O yüzden bunu... ...göstermeye çalıştık ve halka tuttuk özellikle. Her şeye iyi gelir buyurun alın dediğimizde böyle bir bonibon da olsa... ...renkli renkli drejeler de olsa böyle bir geri çekilme duyduk... ...ve bizim için güzeldi. Alıp e, yiyenlerden de işte ne bu şimdi bir ilaç mı içmiş oluyorum kötü gelirse... ...yani ister istemez ilacın reklamı yapılamayacağı... ...halk e, kamuoyunda da aslında... E, belirli bir şeye oturmuş, bilince oturmuş. Yalnız dediğim gibi ilacın reklamı yapılırsa daha meşru hale gelecek ve tüketimde de artacak. Bunu gösterdik yine öğrencilerimizin hazırladığı dövizlerde hazırlıklarda ortaya çıkan bir şarkı ile küçükken çok söylediğimiz o bir gün bir gün bir çocuk şarkısını Alanda dile getirdik çeşitli müzik aletlerimizle kimi oynadı kimi şarkıya eşlik etti kimi bu müzik aletlerinden yararlanmaya çalıştı onu da hatta paylaşım sizlerle söyleyemeyeceğim ama şiirini Buradan size ileteyim Bir gün bir gün bir çocuk Markete girmiş kimse yok Gezmiş gezmiş rafları Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama doğru bir sancı Hani benim eczacım markete düşmüş ilacım Böyle bir e, değiştirmeyle Gayet hoş ve dikkat çekici bir e, Şarkı yazdılar Yürüyüşümüz bu şekilde Bizim istediğimiz ...şekilde aslında sonuçlandı. İsterdik ki daha fazla katılım olsun... ...daha çok arkadaşımız gelsin... ...o alanda hep beraber mesleğimize sahip çıkalım. Elbette bu sayı da bizim için gayet hoş. Önümüzdeki dönemlerde... ...umarım bir daha olmaz... ...hep bunu söylüyorum ama... ...umarım bir daha yürüyüşler yapmayız... ...eylemler yerine daha farklı... ...festivallerle, bayramlarla kutlarız... ...daha güzel bir gelecek beklesin isteriz bizleri. Ama böyle gittiği sürece... Daha çoğalacağımıza inanıyorum çünkü bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu meslek bizim mesleğimiz. Başkalarını hiçbir şekilde bırakmayacağız. Bunu ister 250 kişiyle de gösteririz, ister 2500 kişiyle de gösteririz. Herkes mesleğine sahip çıkıyor o yüzden gönlümüz rahat. Yine bir şarkı arası verelim tekrar buradayız. Tarla sarı olsun kuşuların çiçeklerin diyarı olsun kuşuların çiçeklerin diyarı olsun Memleket isterim Ne başta dert ne de hasret olsun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 Örümden olsun Tabi yürüyüşümüz bu şekilde gerçekleşti ve arkasından yürüyüş kadar önemli olan bir etkinlik daha vardı panel. Oradan otobüslere bindik Haliç Kongre Merkezi'nde panele geldik öğrenci arkadaşlarla yine. Önemli bir paneldi yani şu özellikle seçime çok az bir süre kala. Ve eczacılık alanında bu kadar değişiklik yapıp daha sonra neler yapacağı konusunda hiç bilmediğimiz bir e, siyasi partiyi seçmek tabii en azından mesleğimiz adına e, normal bir durum değil. O yüzden yerinde düşünülmüş bir panel diye düşünüyorum ben. Burada siyasi partilerin temsil, eczacı temsilcileri yer alıyordu. CHP Manisa Milletvekili adayı Özgür Özel vardı ki bizim Türk Eczacıları Birliği'nden tanıdığımız genel sekreterdi. Daha önce istifa ederek aday oldu. Ondan sonra BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı olan Demir Çelik vardı. MHP İl Başkanı Eczacı Fahriya'lı. Da bulunmaktaydı. Ee, gelenlerin zaten hepsi eczacıydı orada. Eczacılık alanında iktidara geldikleri zaman neler yapılacağını anlattılar bize. Tabii bunların yanında bir kişi daha olacaktı. Fakat son anda çıkan bir işi nedeniyle gelemedi. Tabii ki AKP milletvekili adayı Mehmet Domaç daha önce de milletvekiliydi bu sene de aday oldu orada görmek istediğimiz aslında diğer yüzler kadar önemli bir e, kişiydi kendisi çünkü şu anda mevcut e, hükümet içerisinde bulan bulunan bir eczacı ve tabi son zamanlarda şu son süreçte yaşadığımız çoğundan haberdar olmaması imkansız biri ve bu alanda neden sessiz kaldın veya Tekrar iktidara geldikleri zaman neler düşündüğünü sorabileceğimiz yani somut bir kişiydi aslında Mehmet Tomaç. Fakat son anda dediğim gibi işi çıktığı için oraya gelemedi. O yüzden çoğu soru cevapsız kaldı. Fakat onun dışında gerçekten önemli bir paneldi. Öğrencilere genel bir çağrı yapmamıştık ama kendi istekleriyle oraya geldiler. Bu konuda da çok mutlu oldum. Panele gelmeleri açısından. Çünkü bize çok şey öğrettiler. Tamam kendi aramızda konuşuyoruz. Sorunlarımızı tartışıyoruz. Çözümler öneriyoruz. Ama bunu milletin temsilcisi, halkın temsilcisi olacak insanlara birebir sorabilme fırsatı yakaladık. Ve onlardan gelen cevaba göre neyle karşılaşacağımızı en azından ipuçlarını görmeye çalıştık. Benim burada kişisel ee, görüşüm. Bu panelden çıkan düşüncem çünkü başından sonuna kadar dinledim. Büyük bir ilgiyle dinledim ki çok keyifliydi panel. ilaç eczacılık alanında orada bulunan siyasi partilerin temsilcileri açıkçası çok da tatmin etmedi beni. Çünkü ilaç eczacılık alanında son zamanlarda üzerimize uygulanan bu baskı, daha doğrusu bu baskıyı geri püskürtmek için, eczacılık alanında çok daha güzel şeyler yapabilmek için 5-6 senenin o e, 5-6 seneye yayılmış o politikanın tabii bir an önce olabilecek bir şey değil ama daha hızlı daha güçlü ve daha gür bir sesle daha somut örneklerle yapılması gerekir ki 6 sene boyunca üzerimize uygulanan o şeyden kurtulalım o baskıdan kurtulalım. Fakat bu duyguyu uyandırmadılar bende böyle olacağını en azından umarım yanlış düşünüyorumdur. Aldıklı iktidara geldikleri zaman çok da fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum ilaç, eczacılık alanında. Tabii onlara bırakırsak, yalnız bizim onlara bırakmayacağımız çok açık. Yine kendi mücadelemizle, kendi emeğimizle iş başa düşecek e açıkçası. Ve bu konuda her zaman olduğu gibi kim gelirse gelsin, siyasi iktidarda kim olursa olsun bizim alanımızdan, Müdahale ettikleri anda olumsuz müdahalelerde yine eczacılar birbirini bulacaktır. Yine öğrenciler, eczanede çalışanlar, eczane teknisyenleri birbirini bulup çok güzel bir şekilde mesleğine sahip çıkacaklardır. O konuda da hiç şüphemiz yok. Yalnız panel boyunca... E daha önce çok fazla yaşamadık böyle şeyleri. Bir öğrenci arkadaşımız çıktı. Bir soru veya öneri tarzında bir şeydi. Aslında tam soru da değildi. Çıktı. Önce bilimsel eee eczacılıktan bahsetti. Çünkü 172. yılını kutluyoruz bilimsel Eczacılığın. Okullarda bu konuda bir takım eksiklikler olduğundan bahsetti. Kendini çok fazla bilimsel nitelikte, e, gerçi birinci sınıfta kendisi ama bu şekilde devam ederse çok da beklediği şeyi bulamayacağından söz etti. Ve sözün sonunda da şöyle bir e, görüş sundu. Biz sabahki yürüyüşe öğrencileri olarak geleceğimizi kurtarma adına kitlesel bir katılımda bulunduk. Fakat oradaki eczacının bize göre oranın az olması acaba bu durumu eczacılarımız kabullendi mi endişesini uyandırıyor diyerekten böyle bir Görüşünü söyledi aslında soru değildi burada kimseyi yargılamadı sadece eczacıların durumu kabullenip kabullenmediğinden neden ses çıkarmadığından birazcık bahsetti fakat panelde durum yanlış anlaşılmalara neden oldu bir kısım odayı sorumlu tuttu bir kısım gençleri sorumlu tuttu bu konuda. E, Zamanda biz yürüdük, biz sahip çıktık, şimdi sahip çıkma sırası sizde diyerekten. Kimi de eczacılara yönelik çağrısını yapamadığı için o da yönetimimizi suçladı. Ama durum bu değil, ben de içerisinde bulunduğum bir ortamdayım. Gençlerle bu konuyu çok rahat tartışıyoruz, çok rahat e, çözümler üretebiliyoruz en azından. Evet, eylemler, mitingler bu alanda artık... E, konuşamadığımızın farkına vardığımız zaman ortaya çıkan bir tepkidir. Biz de isteriz eylemlere gerek kalmasın, masa başında konuşulsun, birlikte çözümler üretilsin. Ama bir tarafta konuşan, bir tarafta dinleyen olmayınca ne yazık ki olay alanlara taşınıyor. O yüzden eczacıların bu noktadaki azlığı, ee, duyarsızlığı demek istemiyorum. Ama biraz daha bu konuda mesleklerine sahip çıktıklarını en en azından öğrencilerle beraber el ele kol kola gösterseler öğrenciler üzerinde çok daha pozitif etkileri olacaktır. Çünkü onlar yalnız kaldıklarını düşünüyorlar. Böyle bir kitlesel bir toplantıda veya yürüyüşte, eylemde artık ismi ne olursa olsun onlar Karşılarında eczacı abilerini, ablalarını, amcalarını görmedikçe hep yalnız olduklarını düşünecekler ve mücadele ister istemez onlar açısından daha çok eğlenceye, daha çok yapılması gerekenden ziyade... Orada olmalıyımdan ziyade kişi sayısı bazında belki önemli olacak. O yüzden mümkünse o arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına yapacağımız her mücadelede, her birliktelikte hep beraber olmak umudunu dile getirmek istiyorum. Ve yine bir şarkı arası verelim tekrar sizlerleyiz. bir şey söyleme artık sus söyleme her şey gereksiz artık bana düşen dönüp de gitme sonunda. Elimde kalan bir avuç hüzün ve keder Yeter, yeter söyleme, söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı Gözlerin anlatıyı Sana neler adamıştım. İçli şarkılar, kırık ezgiler Yüreğimden süzülüp gelen bırak. Gittin beni Bir gün yollarda Yollarda Yeter Yeter Söyleme Söyleme artık Kelimeler Kanatır yarayı Gözlerin anlatıyor Mutlu aşk yoktur, yoktur Yeter, yeter söyleme, söyleme artık Kelimeler kanatır yarayı. Gözlerin anlatıyor. Mutlu aşk yoktu, yoktu. Sus söyleme, her şey ortadardı. 14 Mayıs Eczacılık Bayramından bahsediyorduk, ee, geldik en son şenliğimize. Tabii en son derken o gün içerisinde yoğun olan tempodan bahsediyorum. Yoksa onun dışında e, yine oyunlarımız devam ediyor tiyatro topluluğumuzun ve ki korolarımız da yine bir konser vermişti 14 Mayıs Eczacılık Günü kapsamında. Ee, Pazar günü de bir şenliğimiz vardı. Eczacılarımızın katıldı, buna da öğrenciler olarak, komisyon çalışanları olarak, daha doğrusu genç komisyonda bulunan arkadaşlarla gittik, beraber eğlendik, gayet güzel, gayet keyifli. Eczacılık bayramına yakışır bir şenlikte. Ee, seneye de aynı şekilde 14 Mayıs bayramını kutlamak umuduyla bu seneyi kapattık. 14 Mayıs Eczacılık Bayramı haftasını kapattık. Yine demişken, oyun demişken bunu söylemekte biraz tavırsızlanıyorum çünkü. Bizim de bir gençlik tiyatrosunu yürüttüğümüz bir oyunumuz vardı aslında. Daha doğrusu gençlik tiyatrosu daha önce yoktu. Eczacılarımızın 12. senesine girdiği bir eczacı kadrosunun bulunduğu büyük oyunu diye adlandırdığımız bizim bir oyun zaten gerçekleşiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam buna 5-6 sene sonra... Çocuk tiyatrosu da eklendi, eczacıların çocukları. Onlar da çok güzel yürütüyor bu tiyatroyu. Ve ilki bu sene gerçekleştirilecek olan bir gençlik tiyatrosuna da başladık biz. Ekim gibi başlamıştık. Fakat oyunumuz öğrencilerin sınavından ve ...tatillerden dolayı bu seneye yetiştiremedik açıkçası. Ama devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene bir eğitim süreci olarak değerlendirdik biz. Çünkü hiç kimse daha önce bir tiyatroda bir oyunculuk üstlenmemişti. Tiyatroyla çok da... ...yani izleyici olarak evet çok sevdiğimiz bir alan ama... ...birebir yapabileceğimiz bir alan olarak düşünmedik. Böyle bir, ben de dahil olmak üzere böyle bir girişimde bulunduk. Ve... Hiç belki de yapamayacağımızı düşündüğümüz bir alanda çok büyük yollar kat ettik gençlerle beraber, öğrencilerle beraber, ee, gençlerin sınav dönemine denk geldi, şeylere denk geldi, tatillere denk geldi. O yüzden kısa bir ara verip daha sonra tekrar Ekim gibi tekrar başlayacağız oyunumuza. Seneye yaz ayını beklemeden Aralık gibi belki çıkacaktır oyunumuz. Onlarla beraber. Sürekli takip ettiğimiz zaten büyüklerin oyunu, eczacıların oyununa gittik pazar günü. Yine eczacılık bayramı kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlikte Oto Gargaray'ı oynuyor eczacılarımız. Bizim de tiyatroya ilk başladığımız, eğitime başladığımız dönemlerde az çok izlemiştik onlardan Yöntemler almıştık, tiyolar vermişlerdi bize ve iç içe geçtik aslında ama daha sonra onların çalışmasının hızlanması bizim ara vermemiz çok da fazla yakından takip etme olanağı vermedi bize. Ve pazar günü gittik, gençlerle beraber gittik tiyatro oyununu izlemeye, otogargara. İnanılmaz güzeldi. Yani burada özellikle onu söylemek istiyorum. Son oyunu İstanbul içerisindeki son oyunları 27 Mayıs'ta Müşfik Kenter Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Saat 20'de yani Cuma gününe denk geliyor. Saat akşam 8'de. E düşünen varsa mutlaka gitsin izlesin. Gerçekten tiyatro eğitimi almamış, e eczacılık alanından gelen... Eczacılarımızın, eczacı yakınlarımızın oynadığı, yani gerçekten profesyonel bir şekilde hazırlanmış bir oyundu. Biz e, hayran kaldık öğrencilerle beraber çünkü onlarla beraber yürüttük bir çalışmayı. Onlar çok fazla destek olmuşlardı bize bağlanda. Her türlü desteklerini vermişlerdi. Umarım biz de seneyi onlar gibi hatta seneyi de demeyeyim. 12. senelerimizi, 15. senelerimizi doldururuz öğrencilerle birlikte. Tabii o zaman eczacı olacaklar. Onlar bu işi başlattılar. 12. senelerini doldurdular ve böyle bir tiyatro kültürü oluşturdular eczacı odasında. Bizde de o görevi sürdürmek düşüyor. Dediğim gibi ilk defa bu sene bu tiyatro etkinliğine başladık biz. Bundan sonra da çok güzel bir şekilde onların desteğiyle özellikle sürdüreceğimize eminim öğrenci arkadaşlarla beraber. O yüzden tekrar ediyorum 27 Mayıs'ta Cuma günü Bakırköy'de Müşfik Kenter Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek olan etkinlik Otogargara oyununa... Ee, Hepiniz davetlisiniz, mutlaka gidin, görün, izlemek istiyorsanız tekrar izleyin. Çok güzel bir oyundu. Bu şekilde tiyatro çağımızda yaptıktan sonra biraz da gündem'e bakalım. Gündemdeki notlara özellikle son zamanlarda neler oldu, bitti. Sadece eczacılık anlamında değil, daha farklı alanlarda neler yaşandı, bir göz atalım. Öncelikle yine farklı alanlara kaymadan bir altın çilek olayımız vardı. O kadar çok reklamı yapıldı, o kadar çok satışı yapıldı, ya inanılmaz derecede tüketilen bir zayıflama ürünü olarak piyasaya sunuldu. Çok kaygımız vardı elbette çünkü e, yani altın çileğin kapsül formu, evet. E, Belki analize gitti, belki içerisinde çok fazla bizi tedirgin edecek, endişelendirecek farklı etken maddeler bulunmayacaktır. Ama sorun tüketmekten kaynaklanmıyor. Sorun yanlış yönlendirmekten. İnternette satıp, yani ben eczaneden gidip alan çok da fazla insan olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar altın çilek kapsülü satılıyor. Akın akın insanlar bunları kullanıyor. Ve çoğunda ne yazık ki eczacı danışmanlığından ziyade eczanelerde güvenilir ortamdan almaktan ziyade internetten, çeşitli yerlerden, oradan buradan getirterek içerisinde adedini, sayısını ne şekilde kullanacağını bilmeden... ...tüketen bir toplum olduk son zamanlarda. Özellikle bu e, yaklaşık 3-4 sene içerisinde inanılmaz derecede bu zayıflama ürünleri tanıtılıyor... ...yanlış yönlendiriliyor, e, sahteleri üretiliyor ve eczane dışında birçok alanda bunları görüyoruz. İşte geçen senelerde yaşanan acı biber hapından e, hayatını kaybeden bir sürü vatandaş oldu... İşte karın şikayetiyle gidiyor, başka sebeplerle gidiyor. İlla yani bir hastalık geçirmesine gerek yok. Çünkü e, yani eczacı danışmanlığında olmadığı için bir doktor tavsiyesinde olmadığı için bu ürünler ne yazık ki %100 doğaldır, bitkiseldir şeklinde e, e, hastalara e, tüketilmesi konusunda şey o, olanak sağlıyor. Yanlış kullanımı özellikle %100 bitkisel doğaldır diyerekten. Hastaların aklında isem hızlı zayıflarım 2 tane yerine üç tane için bir yemekten önce bir yemekten sonra diyerek o yüzde yüz doğal ürün vücutta tabii bir takım e, yan etkileri çıkmaya başlıyor. Biz hep farmakoloji olsun farmakoknoziki özellikle bitkisel e, ilaçlar konusunda bize sürekli hocalarımız hep bunları söylerdi. E, tamam ilaç bir yanıyla zehir bir yanıyla şifadır. E, onun dozunu ayarlamak gerekir. Ama bitki de bir taraftan şifalı dediğimiz o e, etkiyi bırakırken diğer tarafta da çünkü bitkinin üzerinde içerisinde bir takım e, maddeler var. Bir yanıyla iyi yaparken bir anda da bilmediğimiz e, işte toksik etkileri olabilir. Farklı mekanizmaları etkileyebilir. %100 doğaldır lafı. %100 e, yani bu doğru kullanılmak dışında yan etkisi olmayan sağlıklı ürünlerdir anlamına gelmiyor. Evet doğaldır fakat e, ne yazık ki doğal olması %100 insan vücudu üzerinde olumlu etki. Yapması anlamına gelmiyor. Ve sonunda o üzücü haberi de aldık. Bir vatandaş e, karın ağrısıyla şikayetler şikayetlerle gidiyor. Ve sonunda o istemediğimiz durum ölüm gerçekleşiyor. Yani tabii içerisinde Sibut Remin var mıydı yok muydu? Altın çilekten miydi değil miydi? Bunlar hala tartışılıyor. Hala bir sonuç e, bulunamadı. Çünkü analize gönderildi. Yalnız sıkıntı şurada ki farklı rahatsızlığı yok. Belki de altın çilek ve benzeri ürünler birebir öldürmez insanları. Fakat yan etkisi dediğimiz veya vücutta kontra dediğimiz olaylara maruz kalabiliyor hastalarımız. Çünkü metabolizmayı hızlandıran bir ürün. Ee, tabii ki herkes kullanamaz bunu kalp ritim bozukluğu olanlar işte hormonal bozukluğu olanlar ne yazık ki rahat kullanılıyor bunu da bilen doktor veya eczacıdır bir sağlık danışmanıdır ee, internetten aldığı ürünü kimseye sormadan kullandığı ürünü e, bu şekilde ölümüyle sonuçlandıracak bir olay yaşadık. Dediğim gibi altın çilektendir değildir ama sonuçta bu tür ürünlerin hep aynı şekilde sonuçlandığını biliyoruz. Ve böyle giderse daha da çok fazla insanımızı kaybedeceğiz. O yüzden bu e, üzüntü veren haberden sonra e, bir ara verelim sonra tekrar beraberiz. Sonuna Doğru Yaklaştık Birkaç Etkinlik Haberiyle Bitireceğiz Programımızı Öncelikle Bir Sergi Var Bu Sergiden Bahsetmek istiyorum Size Cumartesi Annelerinin Hikayesi Olarak Geçiyor 17-29 Mayıs Tarihleri Arasında Bu Sergi Sizlerle Buluşacak Tütün Deposunda İçeri ise fotoğraf sanatçısı Veysi Altay'ın Cumartesi Anneleri ve Kayıplar şeklinde bir içerik burada yaşananları fotoğraflarla sergiliyor sanatçı. Cumartesi Anneleri kimdir, nedir? Biraz bahsedeyim isterseniz. İlk olarak 27 Mayıs 95 tarihinde Galatasaray Lisesi'nin önünde Az sayıda kayıp yakını ve insan hakları savunucularının başlattığı bir çığlıktı bu. Daha sonra çeşitli illerde kayıp yakınlarının katılımıyla 16 yıldır devam ediyor. İşte göz altında işkenceli sorgulardan geçirilen insanlar, katledilip helikopterlerden ormanlara atılanlar, asit kuyularında yok edilenler, kalorifer kazanlarında yakılanlar. Kimisi de bilinmeyen yerlerde eee Toplu mezarlar üzerinde bir avuç toprak olarak gömülenler, bütün bunları savunan insanlarda kayıpların nerede olduğunu, neden yok olduğunu, gözaltında neden eşkenceler olduğunu Galatasaray Lisesi önünde bıkmadan, usanmadan dile getiren bir topluluk gün geçtikçe daha da fazla artıyor sayısı. Böyle bir mücadeleyi anlatan bir fotoğraf sergisi sizleri bekliyor. Yine mutlaka katılmanız gereken bir etkinlik aslında. Tabii çok fazla insanın katkısı da vardı bu sergiye. Bu Cumartesi annelerinin mücadelesini anlatan sergiye. Kimler vardı? Sezen Aksu, Vedat Türkeli, İsmail Beşikçi, Raquel Dink, Banu Güven, Sıtkı Süreyya Önder gibi çok fazla yakından tanıdığımız çok önemli insanların da desteği var burada. Böyle bir sergiyle... Başladık etkinliklerimize ve yine aslında etkinlik olarak e, algılamak gerekiyor. E, bu geçenlerde ödül töreninde çok önemli bir değere sahip olduğumuzu bir kez daha anladık. Nuri Bilgi Ceylan'a Kan Film Festivallerinde büyük jüri ödülü verildi. Bu da bizim için bir onurdur, e, bir güzel, bir hediyedir toplumumuza ki çok önemli çok değerli bir insan Nuri Bilge Ceylan daha önce de zaten kan film festivallerinde çeşitli festivallerde de ödül aldı Bu, buradan tebrik ediyoruz yine kendisini onun dışında bugün saat akşam 8'de, saat yirmide Mecidiyeköy birinci katta bir etkinliğimiz var. Bunu açık bir etkinlik olarak yapamadık. Sinema kulübümüz ne yazık ki son zamanlarda biraz sekteye uğradı. Çok yoğunluk olması dolayısıyla. Yalnız kendi aramızda bir film gösterimi yapıyoruz. Yeşil Çam Kuşağı olarak ad verdik. Daha sonraki haftalarda da zaten duyurusunu web sitesi üzerinden de yapacağız. Kibar Feyzo'yu izleyeceğiz hep beraber. Güzel bir e, günde, güneşli bir günde Mecidiyeköy birinci katta sizlerle beraber bin kere de seyretsek... E, ...bıkıp usanmadan gülebileceğimiz bir e, teması var aslında Kibar Feyzo'nun. Böyle bir yeşil çam kuşağı olarak bir sinema kuşağı düzenledik. Bundan sonra sizden gelen taleplerle de o filmlerimizi seçeceğiz. E, bu akşam saat 8'de sizleri birinci kata bekliyoruz. Hep beraber izleyelim, gülelim, düşünelim, değerlendirelim diye... Ve böylece bir gençlik programından Genç Havan'dan e, sizlere veda ediyoruz. Haftaya Metin Uyar'la birliktesiniz. Ben bu hafta için veda ediyorum size. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi akşamlar. bir defa edelim kızları gökleki yıldızlar bir defa kızları kaldılar güzelleri kaldı diye yaramazları da kaldı yaramazları Allar güzelleri kaldı yaramazları da kaldı yaramazları Ulamadım gökte uçan kuşlara da arkadaş olamadım uçan kuşuma yaptım, kuş kadar olamadım kuş kadar olamadım uçan kuşuma yaptın kuş kadar olamadım kuş kadar olamadım Sevda unutulur mu? Uçan kuş tutulur mu da sevda unutulur mu? Can çekti bu azuma aşağı yutulur mu da aşağı yutulur mu? Can çekti bu azuma aşağı yutulur mu da aşağı yutulur mu? Ah ölüle ardımda bırakıp gül çaresini ayrılık anı bu sisli şarkıyı dırmaklar gibi akıp uzun uzun terk ediyorum bu kendi Ah ölüle. Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi Sonsuz bir yalgın gibi Sevmesem öyle kolay çekil Gitme yaralı bir kuş gibi Şarkılar bir çığlığa sığınmaksa şimdi Sonsuz bir yalgın gibi Sevmesem öyle kolay çekil gittim Yaralı bir Karal bir çocuk, yazı küsü bu Şarkılarla geçtim aranızdan yalnızlar gibi Susun uzun uzun düşünüyorum bu kendi Ah bir aşk gibi Şarkılar bir çığla sınmak şey. Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay çekil Gitme yaralı bir kuş gibi Şarkılar bir çığlığa sığmaksa saşi Sonsuz bir yangın gibi Sevmesem öyle kolay Yaralı bir. <Gülüyor> Şovan hazırlayan ve sunan Olcay Meşe